Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru Dördüncü Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeyi gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, Müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunuyorken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi, ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağracak, nice yüzler kararacaktır. Yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış... En hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki, karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kötülükten sakınanları bilir. İnkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz, ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar. Yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki öfkenizden çatlayın. Şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer. Ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler eğer sabreder ve sakınırsanız, onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen üç bin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet. Eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer, yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar... Dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak, ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri, bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları, veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri içinde bir hidayet ve öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki, ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamberler vardır ki, Onunla birlikte birçok Allah yerleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de, sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır ve O yardımcıların en iyisidir. Kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kâfirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz. Emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminizde ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarımızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah size bir güven verdi. Bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler. Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak bu işten bize ne diyorlardı? De ki işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması. Ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden, şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki, Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir. Ey iman edenler! Sizler, sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Biriniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile, İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar, Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah, onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki, içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki, daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu, Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler, Allah'ın izniyle oldu. Ve bu, müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildi. Onlar savaş olacağını bilsek elbette size katılırız dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi de diyenlerdir. De ki eğer sözünüzde doğruysanız, ölümü başınızdan savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle, sevinçli bir halde, Rableri yanında rızıklara masar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de, hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yere aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar içinde büyük bir mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de, bu onların imanlarını artırdı ve, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle, Kendilerine bir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkudur. Mü'minseniz ondan korkmayın, benden korkun. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onların hiçbir nasibi olmasını istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisit temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinizde yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar doğrusu Allah ateşin yakıp bitirici bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, Benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onları niçin öldürdünüz? Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah, kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip, kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla ölmekten hoşlananlar, Evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, Doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme, sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir. Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun olsun ki Allah katından bir mükafat olarak, Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah katından bir ikram olarak, Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat, iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz. Nisa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, Tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini, borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel şeyler söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz, Hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne-babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varisi olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde, korkacak olanların, başkalarının yetimleri için de kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsın ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar 2’den fazla kadın hisseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşlarsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konulmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar, üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çattığında, ben şimdi tevbe ettim diyenlerle, kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça,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 Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle beraber olduğunuz halde üstelik onlar sizden sapa sağlam bir sözde almışken onu geri mi alacaksınız? Geçmişte olanlar bir yana babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, Kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur.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 Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Seslendiren Nisan Kumru